584. konu, Hazreti Peygamber'in savaşta öldürdüğü kişinin eşyalarını Ebu Katade'ye vermesi. Ebu Katade şöyle anlatıyor, Huneyn savaşında Hazreti Peygamber'le birlikteydim, düşmanla karşı karşıya geldiğimizde ilk anda Müslümanlar dağılarak kaçmaya başladılar, bu sırada bir müşriğin Müslümanlardan birine yüklenip ona vurduğunu gördüm, hemen koşup adamın omuzuna bir darbe indirdim, kılıcım zırhı keserek onu yaraladı, Adam diğer Müslümanı bırakıp bana döndü ve beni öyle bir sıkı şekilde kucakladı ki öleceğimi sandım. Sonra öldü ve ben de böylece kurtulmuş oldum. Bundan sonra da Hazreti Ömer'e yetişip Müslümanlara ne oluyor ki peygamberi bırakıp kaçıyorlar, dedim. Hazreti Ömer, Allah'ın dilediği böyleymiş, dedi. Sonunda Müslümanlar toparlanarak savaşı kazandılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, kim müşriklerden birini öldürmüşse onun araç ve gereçleri kendisine aittir, buyurdular. Bu söz üzerine ben ayağa kalkarak, kim benim için şahitlik yapar, diye sordum ve yerime oturdum. Hazreti Peygamber sözlerini bir kere daha tekrar ettiler. Ben de kalkıp aynı sözümü yine söyledim. Hazreti Peygamber üçüncü kez sözlerini tekrarlayınca ben de üçüncü kez aynı hareketi yaptım. Bu dördüncüsünde de böyle oldu. O zaman Hazreti Peygamber bana dönüp, ey ebakatade, niçin böyle yapıyorsun, diye sordular. Ben de ona başımdan geçenleri anlattım. O zaman orada bulunanlardan birisi, doğru söylüyor, dedi ve sonra, öldürdüğü kişinin araç ve gereçleri şu anda benim yanımdadır. Ona bir şeyler verin de bunlar bende kalsın, diye ilave etti. Hazreti Ebu Bekir kalkarak, hayır, Allah'a yemin ederim ki bu olamaz, Allah'ın aslanlarından birisi kendisi ve Rasulü için savaşıp birisini öldürecek, sonra da o öldürdüğü kişinin eşyaları sana verilecek, böyle şey olmaz, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ebu Bekir doğru söyledi, buyurduktan sonra adama dönüp, yanında bulunan şeyleri Ebu Katade'ye ver, diye emretti. Böylece onun yanında bulunan araç ve gereçler bana verildi. Bunlarla Beni Selime kabilesinden bir bahçe satın aldım ki Müslüman olduktan sonra kazandığım ilk mal budur.